Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu Bu program Açık Radyo dinleyicisi Jack Esim tarafından desteklenmiştir. Sevgili dostlar herkese merhaba Tuna'nın biri yanına bugün canlı bir e, dans parçasıyla başladık Ve geçen hafta size e, söz verdiğim üzere e, Programın sonunda söylediğim üzere Sevgili Rahşan, sevgili Rahşan Erdoğan bizle birlikte Hoş geldin Rahşancığım öncelikle Teşekkürler, hoş bulduk Önce ne çaldık onu bir söyleyelim Önce İslamey adında bir adiye dans müziği çaldık. Meşhur. Hareketli bir dans müziği, evet. Meşhur. E, 19. yüzyılda... E, ...Rus bestecilerinin e, o bölgede yaptıkları... E, alan çalışmaları sırasında keşfettikleri... ...hatta e, İslamey diye bir de evet. e, eser yazdıkları... E, ...önemli e, dans teması. O isimde bir de grup var galiba. Evet, değil mi? Evet. Adiye Cumhuriyeti'nde. Evet, bir de topluluk var. Şimdi bugün... E, Zaman zaman, hatta belki bazılarına göre sık sık yaptığım gibi e, sınırları ihlal ediyorum. Yani ben sınırları ihlal etmekten hoşlanan bir insanım zaten. E, Balkan coğrafyasından azıcık uzaklara, e, Karadeniz'in kıyısından itibaren Kuzey Kafkasya e, konuğuz ve e, kendi kendini yetiştiren. Bence e, e, eğer sakınca varsa sen düzelt, sana... ...yerel bir halk müzisyeni diyebiliriz... Evet, ...diye düşünüyorum. Evet, bir yorumcu daha çok belki. Evet. E, yani e, kendi kendini... yetiştirmen açısından... ...ve... E, ...bu geleneği... ...çocukluğundan beri içinde yaşadığın... E, ...ortamdan e, öğrenmene... ...bağlantılı olarak e, ve aynı zamanda da... Yani ...modern müzikte... ...çok da fazla... E, ...gerek okul olarak gerek ters olarak çok fazla ilgilenmediğini düşünüyorum. Evet. Ee, o anlamda bir yerel sanatçımız diyebilirim sana. Evet. Evet. Ee, çeşitli kuzey kafkasya dillerinde şarkılar söylüyor. Raşan. Ee, bildiğim kadarıyla bu senenin başında İstanbul'a gelip yerleşti. Nereden? Samsun'dan mı? İzmir'den. İzmir'deki öğrencimden sonra evet, evet İstanbul'a yerleştim. asıl anne baba aile Samsun. Samsun. Ee, Samsun'da yaşıyorlar diyebilirim. Ee, ama dönemsel olarak anneyle kış dönemini İstanbul'da geçirmeye başladık. İzmir sürecinden sonra İstanbul başladı. Evet. Peki o zaman e, ne diyelim birazcık senin kendi sözcüklerinle e, dinleyicilerimize seni tanıtalım. Hı hı. E, bu müzik macerasıyla da iç içe girerek... Yani birisi sorsa e, kendini sözcüklerinde kendini nasıl anlatırdın? Rahşan 7 yaşında başladı çerkez müziğiyle e, bağlantı kurmaya. Belki evdeki tek, tek enstrümanın e, adi ve pişine olarak tarif edilen çerkez mızıkası olmasıyla da bağlantılıydı bu. Babasını izleyerek başlamıştı çünkü babası çalıyor muydu? Evet babası çalıyordu. Babasını izleyerek başlamıştı. Ee, ve otantik çerkez dans e, ve şarkıları üzerinden yola çıktı çalışmaya. Baban kendi kendine mi çalıyordu yoksa Bu da, da şey Bu biraz da toplumun insana kazandırdığı bir şey galiba. Ee, biraz yeteneğiniz varsa sanırım... E, ...ilgi alanınız buna kayabiliyor. Ve toplum içinde çalanları... ...izleyerek, dinleyerek bu yeteneğinizi... ...biraz geliştirebiliyorsunuz. Çünkü benim için de... ...aynı şey oldu diyebilirim. Baba da başkalarını ee, izlemiş ve... tabi yetiştirmiş. Hı -hı. Benim için de aynı oldu. Evet. Ara sıra... E, ...onun eline de mızıka verdikleri olurdu. E, ve onu izleyerek... ...onu dinleyerek başlamıştım... ...ilk çalışmalarıma. E, i̇lerleyen yıllarda... E, Kayda alınmış parçaları dinleyerek çalışmaya başladım. Bu tamamiyle kulaktan bir çalışmaydı. Eski Sovyetler Birliği'nden gelen <gülüyor> veya... Artık yelpaze genişlemişti çünkü. Ve akordiyonla lise yıllarında tanıştım. Daha çok çünkü otantik Çerkes müziği adına kullanılan enstrüman bulunduğum coğrafyada adı yapışı neydi? Çerkez mızıkasıydı. Ve akordiyonla tanıştıktan sonra e, ana vatandan gelen kayıtları, Kuzey Kafkasya'dan gelen kayıtları dinleme şansım oldu. Pişina e, imkanları açısından e, biraz kısıtlı bir çalgı. Evet, e, evet. ilk e, prototiplerinden, ilk örneklerinden ve e, hem oktav itibariyle hem de e, çalım zorluğu açısından sanıyorum e, oldukça güç karmaşık melodileri çalma bakımından. Biraz e, öyle, evet. Ama... Taşıması kolay. <gülüyor> Galiba akordiyona göre biraz daha rahat. Ve akordiyonlu yıllar başladı daha sonrasında. Artık enstrümantal müziklerden çıkıp dile yönelmeye başladı. İş şarkılara dönmeye başladı. Ve ilk çalışmalar Adiyece şarkılar üzerine başladı. Çevrende o dili konuşanlar evet, çok önemli. evet Babamın e, ailesinin konuştuğu dildi. Babamın konuştuğu dildi Adiyece. Ve, ama diye değilmiş asıl baban değil Evet mi? baba ubuh Şu an ölü diller dünyadaki ölü evet. diller listesinde yer alan bir dil ubuh dili. Anne tarafım apaz olduğu için büyük dayım vasıtasıyla biraz da apazcaya yakınlığım oldu. Hı hı. Ve telaffuzlar açısından bu konuda epeyce destek aldım diyebilirim o insanlardan. Çünkü insanın küçük yaşta kulağına işleyen bazı şeyler daha sonraki yıllarda önüne çıkanlarla... ...onları bütünleştirmesi açısından... ...çok büyük yardımcı. Dünyanın telaffuzu en zor dillerinden biri bence apazca. Evet, biraz zor. Sonra liseden sonra hukuk... ...okuma başladı evet, İzmir'de. Evet, lise sonrası hukuk süreci başladı. Yine kendine kendi de çalmaya devam de. ettiğin. Akordiyon buldukça. Evet, akordiyon buldukça. Bu <gülüyor> e, Bugün... E, ...Tuna'nın biri yanına davet ettiğimiz... ...bir sizyen arkadaşımız... ...Rashan akordiyon çalıyor ama şu, an, şu anda bile... Akordiyonu yok e, Bu geldiği noktaya Tamamen kendi merakıyla Kendi e, çabasıyla Ve e, Başkalarından Veya derneklerden şuradan buradan bulduğu Akordiyonla e, Çalıştığı oranda bu noktaya gelmiş e, Fazlasıyla Takdire şayan bir durum e, Bence Övünülecek bir durum değil Keşke akordiyon olsaydı da Çok daha e, i̇leri bir noktada onu duysaydık Bu işin sınırı yok çünkü e, Ama e, şartlar da böyleymiş demek ki Umarım en kısa zamanda bir akodiyonun olur Umarım Bir şey çalalım istersen evet. e, Ondan sonra yine Kuzey Kafkasya kültür, müzik kültürü üzerine Sohbet etmeye devam edelim seninle Evet eski bir e, programa... parça Özür dilerim kestim Buyurun. Yeni e, ulaşanlar için hatırlatayım Hı. Bugün Tuna'nın biri yanında sevgili e, Rahşen Erdoğan var ee, ...Kuzey Kafkasya'dan ağırlıklı olarak da Adiye şarkıları e, seslendirecek. Evet, ne dinliyorduk? İlk parçamız eski bir şarkı olsun. Bu e, Kafkasya'dan buraya taşınmış bilindik en eski parçalardan biri. Adını Nart mitolojilerinin e, aydınlık saçan kahramanı Adiyif'ten alan bir şarkı. Adiyif adlı bir güzelin başına gelenleri anlatan bir şarkı. Nart e, efsaneleri üzerine daha sonra konuşalım. Evet, evet. Hey get the Çok çok teşekkürler. Kafkasya'dan e, Anadolu'ya göçler sırasında pek çok şarkı taşınmış. Onlardan birini, e, eski bir e, adiye şarkısını dinledik. E, sanırım yakın zamana kadar e, Kafkas halkları e, yazılı edebiyata çok fazla geçmediler. Yani son birkaç yüzyıldır belki. Evet. Evet. Bunun alternatif olarak tabii ki sözde edebiyatın son derece gelişkin olduğunu düşünmek gerekir. Ve e, Kafkas, Kuzey Kafkasya'daki e, yaşam biçiminin en eski e, yansıtıcıları Nart efsaneleri. E, halkın günlük hayattaki e, sıkıntılarını, e, mutluluğunu, e, her türlü detayını e, sembolleşmiş Nart mitolojisi. ...taşımış bugüne... Ee, ...ne söylüyorsun yani... E, ...Nart... ...efsenelerinin temelinde ne var... E, ...nelerden bahsederler... E, ...ne kadar geniş bir... E, ...külliyat... Hı hı. ...Nart mitolojileri... E, ...geçmişten bugüne... ...Çerkez halkının... ...karakteristik özelliklerini yansıtan... ...çok önemli veriler... Eş zamanlı Yunan mitolojisiyle e, bağlantıları çok büyük. birçok kahramanın ortak e, olduğunu görebiliyorsunuz, farklı adlarla adlandırılmış olsa da e, ve ana erkil bir süreçten ata erkil bir süreçe geçişi, bu sürecin izlerini, toplumsal yaşamı, e, demirin işlenmesini, bunun topluma kazandırdıklarını, e, kısacası toplumun Varlığına, var oluşuna, yaşamına dair e, hemen hemen her tüm şey. he, verileri buradan çıkarmak mümkün. Kahramanlık hikayeleri falan da bol. Tabii ki çok fazla, oldukça fazla devlerle savaşından tutun da e, kendileriyle karşı karşıya gelen diğer halklarla. Olan mücadelelerine kadar. Ve bu hep sözlü söylenceler yoluyla bugüne dek taşınmış, aktarılmış. Anlatıcılar var zaten değil mi? Evet, ee, Çerkes kültürünün çok önemli bir bölümünü halk ozanları, ceguakolar evet. teşkil ediyor. Ceguakolar çok saygın halk ozanları, profesyonel orkestralar, düğün düğün, köy köy gezerek hem bir nevi toplumsal iletişim. Görevini sağlıyorlar. Toplumun aydınlanmasında çok büyük katkıları var. Ve onların e, bu birikimleri, bu taşımalarıyla işte bugüne dek NART söylencelerinden haberdar olabiliyoruz. Bunların hepsi e, kayda geçirilmiştir herhalde. Yani yazılı olarak evet, kitaplarını e, falan doğrultuz bulmak yazılı mümkün. Yazılı edebiyatın başlangıcıyla birlikte özellikle Kafkasya'da e, burada unutulmaya yüz tutmuş hikayeler de tabii derlenerek. Çünkü Mutlaka. büyük bir bölümü de Türkiye'ye ve dünyanın dört bir yerine göçen, sürgün edilen Çerkes insanlarıyla birlikte dağılmıştı. Onların da toparlanmasıyla birlikte bugün Kuzey Kafkasya'da bu konu üzerinde oldukça bilimsel çalışmalar yürütülüyor. E, şu dikkatimi çekti. Ceguatralardan bahsedince e, pek çok ülkenin müzik kültürüyle haşırlaşırım. Hala da haşırlaşır olmaya devam ediyorum. <gülüyor> Kuzey Kafkasya'da e, müzik dinleyisiyle müzik yapan ayrımı yok. Yani e, bu nart hikayeleri söylenirken veya cenazelerde veya düğünlerde e, çok sesli bir müzik geleneği söz konusu e, iki sesli veya üç sesli olarak seslendiriliyor. E, Geleneksel olarak bu böyle evet. yani sonradan e, batı mentalitesiyle değişmiş bir şey değil. Evet. E, yüzyıllardan beri bu şekilde söylenmiş e, ve... Sosyal ortam neyse işte düğün veya cenaze veya işte yemek, ziyafet, şu bu. Oradaki herkes katılıyor şarkıya. Doğru. Yani o e, benim en çok e, ilgimi çekti ve müziğin toplumsallığıyla ilgili gerçekten çok uç bir örnek. Yani biz ne yaparız işte birileri çalar, şarkıcılar çalar. E, bizim toplumumuzda veya batıda genel olarak böyle. E, birileri de dinler. E, bu hala herhalde e, kırsal kesimde böyledir Kafkasya'da Evet Kafkasya'da da e, Anadolu coğrafyasında yaşayan Şerkesler için de aynı şey geçerli e, Özellikle düğün ortamlarındaki gözlemleriniz evet doğru e, Müzik adeta hep birlikte icra ediliyor e, Vokal grupları kendiliğinden oluşuyor e, Özel bir ekstra çaba sarf etmenize gerek yok yani. Herkes sesine göre hangi evet, sesi evet, söyleyeceğini evet. seçiyor yani e, önceden dinleyip e, bugüne aktardıkları şey aslında insanların çünkü onlar da kendilerinden önceki kuşaklardan bunu dinlemiş Mutlaka. durumdalar ve bir nevi bunun taklidi yoluyla bugüne kadar ulaşmış. Peki e, istersen bir şarkı daha çalalım. Peki. E, Adiyeci bir şarkı söyledik şimdi hangi Hı -hı. dilde söyleyeceğiz? Şimdi Apazca bir şarkı söyleyeceğiz. Apazca Cumhuriyeti'nden gelecek bu şarkı. Vatan Sevgisi üzerine bir şarkı geliyor Sıpsat Gil. ...çok duygulu, çok sıcacık bir parçaya Sağol. sağ ol. Ben teşekkür ederim. Şimdi... E, ...seninle neler konuşabileceğimizi düşünürken... E, ...bir ortak özelliğimizi... ...fark ettim. E, birazcık onunla ilgili sohbet edelim istiyorum. E, i̇kimiz de... ...konuşmadığımız dillerde şarkılar söylüyoruz. Evet. <gülüyor> e, ben de... Makedonca olsun, Rumca olsun... E, ...Boşnakçı olsun... Hatta zaman zaman e, sınırlı sayıda da olsa Arnavıçı olsun şarkılar söylüyorum. Bu dilleri bilmiyorum, bu dilleri konuşamıyorum. E, ama e, o kültürleri, o şarkıları içimde e, hissetmek, söylemeye e, çok önemli bir adımı atmış kılıyor beni. Bu nasıl bir duygu? Yani sen neler hissediyorsun bilmediğin dillerde e, şarkı söylemek? Nasıl bir duygu? Gerçekten aslında çok heyecan verici bir duygu öncelikle e, adiyece ve apazca konusunda biraz daha yakınlığım var bu dillere ailede konuşuluyor olmasından kaynaklı evet. fakat daha e, yelpazeyi açtığımda çeçence asetince şarkılar devreye giriyor e, daha farklı değilim. dillerde de çalışmaya çalışıyorum. Bu çok heyecan verici. Yani Adli Gece ve Apazca konusunda da bu heyecan aslında geçerli. Çünkü her ne kadar yabancı olmasam da dile e, ki bunlar benim ana dilim aslında ama bilmediğim diller, e, öğrenemediğim bu şansı yakalayamadığım diller. E, bu gayet heyecan verici ve insan e, keşke konuşabilseydim diyebildiği zamanlar oluyor. Keşke bu dili konuşabilsem bu diğer diller için de geçerli. Benim e, özel çalışma alanım Şerkes şarkıları ama bazen e, işin... Zevk e, boyutu biraz daha insanı böyle e, duygularını kamçıladığında farklı diller, daha farklı diller, daha farklı coğrafyalara da yayılma ihtiyacı hissediyor. Hı hı. Bu çok heyecan verici ve çok güzel hissettiriyor insana. Bir de e, sanıyorum müziğin e, çok kolaylaştırıcı bir tarafı var. Yani evet, evet. şarkılar e, bir şekilde şarkıları kendimiz seçiyoruz. Bu şarkılardan heyecanlanıyoruz. Şarkıların kendileri hı hı hı. zaten... Fazlasıyla heyecan verici. E, diller bu meledileri insanlara ulaşmak için e, ulaştırmak için birer e, yol aslında birer bahane. Doğru. E, dolayısıyla yani o dilleri bilmeden de eğer gerçekten o müziği ve o kültürü birazcık e, hissediyorsanız birazcık e, ikinize girebilmişse. Duyguyu vererek söyleyebileceğinizi düşünüyorum ben evet, evet. Tabi titiz bir çalışma gerekiyor Yani e, Bilmediğin dillerde herhalde Bilen birlerinden yardım Alıyorsun Evet, genellikle çalışmalarım bu şekilde oluyor. Adigece ve Apazca konusunda alfabe bana çok büyük bir yardımcı. Çünkü Kafkasya'da çoğu şarkı sözlerinin basılı olarak ulaşması gibi bir şansı da yakalayabiliyorum bazen. Çok fazla olmasa da elime geçenler. Kril okuyorsun yine. Evet, bu noktada kril alfabesi bana oldukça yardımcı, bir anahtar. Oradaki kaynaklara ulaşabilmem açısından çok büyük bir kaynak, anahtar. Ama elimde eğer bu tür bir kaynak yoksa bu dili... ...iyi konuşan, bu dile hakim olan... E, ...insanlarla bir araya gelerek... ...onların yardımlarıyla... E, ...sözlere ulaşmaya ve telaffuzları... ...düzeltmeye çalışıyorum. Ne iki ki hala var demek ki. Evet, evet. E, bu gerçekten... ...bugün için, bizler için büyük bir şans. E, ne kadar zaman daha... ...bu kadar dile hakim insanlar olacak... ...bilemiyorum ama umarım hep olur. Evet. İstersen bir şey daha çalalım. Veya evet. e, Siri'den mi deneyelim? Ne olabilir, olabilir. Ee, ...apazca bir parça olabilir yine. Ee, ve bu parçanın biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum. CD'den dinleyeceğimiz parça değil evet, mi? Evet, evet. Altı ee, oluyorsun. Hı hı. Falan. Ee, bu parça... E, ...sürgün sürecinde... ...vatanlarından, evlerinden ayrılmak zorunda kalan insanlardan birinin başından geçen bir hikaye üzerine... ...ünlü apaz edebiyatçısı Bagrat Şınkuba tarafından... ...dillendirilmiş sözleri... ...hikaye şöyle... ...bir anne... ...ailesini kaybeden bir anne... ...bebeğiyle birlikte... ...Karadeniz'de bir takanın içerisinde... ...diğer insanlarla birlikte... ...tabii... ...soğuğa dayanamıyor bebek... ...anne kucağında... ...ve sürekli annesini emmeye çalışıyor... ...ama o esnada da donarak ölüyor... ...anne... ...bebeğinin ölümünü hissettirmek istemiyor... ...oradaki insanlara çünkü bebeğin denize atılacağını biliyor... Tabi bebeğin çok fazla hareketsiz kalması dikkat çekiyor ve sonunda anneden alıp bebeği denize atıyorlar ve anne peşinden denize atlıyor. Ve bugün hala Apazya, Apaz halkı, Apazya içerisinde Apaz halkının büyük çoğunluğu Karadeniz'den çıkan balıkları yemiyorlar. Böyle bir hikayesi, evet. acı bir hikayesi var, trajik. Yiyecek bir şey yok. For two, we'll share the of Evet, TRT için yaptığım bir kayıttan dinledik Gerçekten e, Diyecek bir şey yok Şimdi buraya yeni geldin İstanbul'a Bu e, Ne derler e, Orman diyelim Sevdin mi İstanbul öncelikle İstanbul çok kalabalık bir şehir Biraz ürkütücü <gülüyor> O nedenle Tümlük e... Ama yaşamaya alışmak gerekiyor sanırım burada. İnsanın e, hedeflediği birçok konuda ha, dünyanın merkezi bir herkesi daha bırakamaz diyorlar. Bir altı sen ay sen. sonra alışkanlık yapıyormuş. <gülüyor> Değil mi? Evet. E, altı ayı geçti. <gülüyor> evet sanırım o alışkanlığı kazanmaya başladım. Şimdi e, burada avukatlık yapacaksın meslek olarak anlaşılan. Öyle görünüyor. E, geldiğin zaman nasıl karşıladı buradaki e, Kuzey Kafkasya toplumu? Veya daha çok ne bileyim işte e, Türkiye'de belli bir şey ayrım var mıdır yani adiyeler ...adiyeleri mi daha çok tutar yoksa e, kuzey kafkasyal olmak bir şey midir yeterli bir e, neden midir bir desteklenmesi için yani e, bu cemaat şeyleri nasıldır ben bilmediğim için hı -hı, soruyorum hı. sana e, çok fazla e, mikro milliyetçi tavırlarla karşılaşmadım. E, bu konuda memnunum. Yani o belirttiğiniz adiye, adiyeyi, apaz, apazı, asetin, asetini, çeçen, çeçeni böyle bir şey olmadı. Benim karşılaştığım toplumlarda e, ve örgütlenmeler içerisinde. İlla asetince söyle, illa çeçince söyle filan diyenler de pek olmamıştır inşallah. Yani e, mutlaka şık olsun, mutlaka <gülüyor> bu olsun diyen olmadı. Ama ben zaten e, Kuzey Kafkasya coğrafyasının bütününe hitap etmeyi amaçladığım için her zaman repertuarımda. E, bunlar benim için çünkü Kafkasya'nın renkleri hiçbirini atlamayı uygun görmüyorum. Elimden geldiğince en sağlıklı yorumlarla dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Biraz önce değinmedik bunlar e, efsaneleri Kuzey Kafkasya'da yaşayan bütün halkların e, kendilerine uyarladıkları efsaneler aynı zamanda. Yani versiyonları evet. var değil mi? Evet, evet, evet. E, aynı kahramanlara biraz daha farklı dillerde e, tüm Kuzey Kafkasya toplumları içerisinde görmek mümkün. Kahramanların isimleri de aynı. Aynı mı yoksa değişiyor? Yer yer değişebiliyor. Değişebiliyor Diğer yer mi? Değişebiliyor. Bazıları evet. aynı kalabiliyor. Ee, örneğin bir Setenei Guaše. Ee, bu ana erkek sürecinin temsilcisi bir bayan kahraman. Ee, Adiye ve Apazlarda ortak bir adla dillendiriliyor. Biraz daha coğrafyaya yayıldığınızda örneğin Asetinler'de Satana olarak adlandırılabiliyor. Ama kahraman yine aynı kahraman. Evet. Çalgılarda da öyle yani benzeri çalgılar bütün Kuzey Kafkasya'da hakim Hı -hı. olmakla birlikte Hı -hı. sizin Adiyelerin paçiş dediğine Ap Apazlar ne diyor akap kap diyor. Evet. <gülüyor> ee, böyle şeyler var. Doğru dil ha -ha. farkı var ama bu özellikle Apaz ve Adiye halkı Kafkasya'nın Kuzey Kafkasya'nın en eski otokton halkları. Bundan sonra gelen halklar, Çeçenler, Asetinler de bugün için artık dünyanın başka bir yerinde yoklar. Onlar da Kafkasya'nın biraz daha geçte olsa bence yine yerli halkları arasında. Evet. Peki şimdi hangi dilde söyleyeceksin? Yine hadi gece bir parça söyleyelim. Tıda bu şu ağa. Neredeydin diyelim. <gülüyor> You. Yeah. Yeah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Feryal'e hemen saati soruyorum. Ne kadar zamanımız kalmış? Evet. 10 dakikamız kalmış. İstersen çok fazla söz sokmadan e, CD'den yine e, TRT için yaptığın kayıttan bir şarkı daha dinleyelim. Tabii. Ha, bu arada e, benim yıllarca birlikte çalıştığım sevgili da. Zaman zaman bir şeyler yapman beni çok sevindirdi. <gülüyor> evet. Ee, beni Kuzey Afrika müziğiyle tanıştıran sevgili havva kardeşi buradan selamı yollayalım değil mi sen de? Evet evet. Yani. Benim için de gerçekten sevgili havva ablayla çalışmak çok büyük bir zevkti. Umarım bundan sonra da bu tür çalışmaların arkası gelir. Ha neler yapacaksın bundan sonra? Yenlimin yani e, şeye girdik kinart hikayelerine ve dildeki değişiklikleri. E, Bundan sonra müzikal olarak planladığın, kendine, kendine koyduğun bir hedef var mı? Elbette. Çerkes müziği Anadolu'da çok fazla tanınan bir müzik değil. Anadolu halklarının diğer renklerinin, Anadolu'nun diğer renklerinin çok da fazla tanıdığı bir müzik değil. Bu konuda çok önemli adımlar atılması gerektiğine inanıyorum. Ve buradan belki çok büyük cümleler kurmak gerekmiyor ama... ...en azından bu konuda... ...çaba sarf edeceğimi biliyorum. Kanserler yapacaksın. Evet. Belki evet, evet. Ee, diğer halklarda bunu paylaşırmak... Belki. ...çok önemli diye düşünüyorum. Ve bizlerden sonraki... ...kuşaklara da bunun aktarılması için... ...önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Aslında... ...yaşı çok yüksek değil Rahşan'ın. Tabii ki... ...kaç yaşında diye sormayacağım. <gülüyor> Ama... E, ...bu sorumluluğu, bu... E, geleneksel kültüre... ...sahip çıkma... E, ...özelliğini... ...içinde taşıyan çok az genç olduğunu düşünüyorum bugün. Yani... ...bilmiyorum gençlerle ilgili... ...bir genç olarak sen ne düşünüyorsun ama... ...hafif içim karargın bu konuda. E, sen... ...gerçekten çok özel bir... E, ...insan, özel bir kültür... ...insanı ve e, müzisyen olduğunu... ...düşünüyorum. E, gerçekten benim için... ...burada bulunman, programıma katılman... ...büyük bir keyif... ...ve... ...yerelliği... ...yine bugünün... ...modern insanıyla... ...birleştiren... ...ender sanatçılardan bilesin bence. Teşekkür ederim. Şimdi öyle müzisyenler var... ...geldikleri koşullar itibariyle... ...çalarlar, çok iyi çalarlar, söylerler ama... ...oturup konuşamayız. Artık... Ee, yani onlarla e, iletişim kuramıyoruz e, ve o müziğin altyapısı üzerine konuşamıyoruz. Yani Senle hem müzik e, icra ediyoruz hem de e, o müziğin kökeni üzerine altyapısı e, gerektirdiği arka birikimi üzerine e, konuşabiliyoruz. Bu son derece birbirini tamamlayan iki özellik bence. Şimdi... E, Peki CD'den dinleyeceğimiz bir aşk şarkısı mıydı? Evet, bu bir aşk şarkısı. Peki, ondan sonra biraz hızlı davranacağız. Evet, evet. Programı kapatma evet. zamanı geliyor. Evet. Önce bir CD'den biraz dinleyelim bakalım. Hı -hı. Rusya uğradı olsa olsa da, Haus na guçatö Tükzaf Evet sevgili Rahşan Erdoğan bizimle birlikte Turun'un bir yanında sohbet ediyoruz. Artık çok az zamanımız kaldı. Ee, 8 senedir bu programı yap yapıyorum. İlk kez tuhaf bir şey başımıza geldi biraz önce. Tuhaf ve çok mutluluk verici bir şey. Ee, bir detay olarak Rahşan'ın akodyonu olmadığından bahsettik. Ee, akodyonu olmadığı halde kendini ee, bu özen noktaya nasıl getirdiğini konuştuk. Ee, dinleyicilerimizden sevgili Ayşe Hanım elinde bir akodiyon olduğunu ve e, bu akodiyon eğer uyumsal yani bir model teknik bir problem yoksa e, Rahşan'a hediye edebileceğini söyledi. Ee, daha doğrusu bize bir mesaj olarak gönderdi. Ee, yani o kadar duygu o kadar sıcak şeyler istiyorum ki içimde. Aynen. Bu gerçekten çok insanı duygulandıran, çok çok mutlu eden bir şey. Benim de ilk kez başıma geliyor ve şahsı tanımıyorum bayana ama böyle ince bir düşünüşünden, böyle ince bir düşüncesinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum nezaketine. Sonra Ayşe Hanım arar, detayları konuşuruz. Tabii ki. Ee, ne bileyim bu heyecanla herhalde hızlı bir şey çalarsa artık bize <gülüyor> evet. programı kapatmanın zamanı geldi. Evet. Ee, ne dinleyeceğiz en son? En son ee, Asetince bir şarkı dinleyeceğiz. E, hep birlikte hem çalacağım hem dinleyeceğim ben de. Yani o set dilinde Oset diyelim. O set dilinde evet. evet. Muffin Rüyam. Rüyam. kalbun cuzuğur taş kuşuğu yi oguma kaçızuza bi da Tankulumaz fışkırdın hadını yi Oğuma da tıraş olduğun yi Manam düşoğlu Evet, tekrar tekrar sağol var olup bizim de şarkılarını, birikimini e, paylaştığın için. Böyle bir programa konuk olmaktan ben de çok mutluluk duydum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Akocu'nun, e, Garmon'un Kuzey Kafkasya halkları içinde son derece önemli bir yarı olduğunu ve e, gelinlere eski zamanda e, verilen hediyeler arasında mutlaka bir pişinanın çerkez mızıkasının evet. bulunduğunu söylemeyi atladık. Evet, evet, evet. Bu hakikaten kültür içerisinde önemli e, ve genellikle de bayanların e, çaldı, çaldığı çaldı. bir enstrüman. Bugün biraz daha belki farklı ama e, çok daha önceki yıllarda bayanların kullandığı bir enstrüman. Evet, önümüzdeki hafta yeniden Tunuyan'ın bir yanında görüşeceğiz. Program sonrasında her zaman yaptığım gibi telefonun başında olacağım. E, 20 dakika 0212 343. ...kırk kırk numaralı telefondan... ...bana ulaşabilirsiniz. 0212 343... ...kırk kırk numaralı telefondan... ...doğrudan bana ulaşabilir ...ve türlü kritik bir düşüncenizi... ...ulaştırabilirsiniz, e, iletebilirsiniz. Ayrıca www.vamereketenciokulu.com sitesinden... ...de bana ulaşmanız mümkün. Bir hafta sonra görüşmek, e, görüşmek üzere... ...sevgiler, saygılar. Feriye teşekkürler. Yeniden çok teşekkür ederim... ...programa geldiğin için Raşa. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bu program Açık Radyo dinleyicisi Jack Esim tarafından desteklenmiştir. <Gülüyor> ...Suna'nın yanı. Hazırlayan ve sunan... <gülüyor> ...Muammer Ketencoğlu.